Galenek Galenek Galenek İtorus Dostu Galenek ne Hadi işte bu. Bu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 ne yapıyorsun başkan? Her başkanım, ufak ufak yaptım. Eyvallah. Kolay gelsin. <gülüyor> Senin yolun da. daha. Başkanım teşekkür ederim. Ben selamlıyorum. yanındayım inşallah. Selam ha, eyvallah. Spor yaparken vakti boş geçimliyorduk. Saliye ile başka meselelerle alakalı, mutlaka bir videoları izliyorum. Şu anda mesela Kader Risalesi ile ilgili Risale okumaları diye bir video izliyorum. Yani bu noktalarında izleriz, izleriz. Çalışıyoruz. Anlaşalım. Netlik kaçarsa tadım da kaçar. Ömer netlik kaçarsa antrenmana gönderirim seni. Anlaşalım. Adana ara kenar mahallede röportaja. Başkanım Allah muhafaza ben bir şey olmayacağını düşündüğümden dolayı. Sıpa sola çeksene. Hadi <gülüyor> diğer kadar. Öyle mi? Hani ayarlayacaktın mahsum? Şu an ayarladım da. Yani, Valla sende değişti her şey. Seni görünce yapacağım. O kadar değişik miyiz Masum kardeş? Anlaştık mı lan Ömer? Öncelikle burada sporun ne için yaptığının niyetine bakmak da önemlidir. Sağlığıma kavuşayım diye yapıyorsan bunda bir sıkıntı yok. Müslümanın güçlüsü zayıfından daha hayırlıdır desen bunda da sorun yok. Verilen vücut emanetine daha sağlıklı bakayım desen hiçbir problem yok. Doktor sana bir sağlık sorunundan dolayı fizik tedavi yazmıştır. Bunu o şekilde karşılıyorsundur bir problem yok. Ama herkes beni beğensin, en güzel benim desinler dersen, riyakâne bir tavra girersen işte burada problemler başlıyor dostum. İslam'da set i diye bir kavram var. Şimdi Zerayı sebep, vesile demek. de hani set çekmek gibi düşünün, vesileleri ortadan kaldırmak demektir. Bu durumda harama vesile olan şey de İslam'a göre haram kabul edilir. Mesela fuş haramdır. Fuşa vesile olacak şekilde bir bayanın avret yerine bakmak aynı şekilde o da haramdır. Ne oluyor? Harama giden yolu kesmiş oluyor. Biz ne dedik buna? Seddi zerayı. Mesela cuma namazı farzdır. Cuma namazına gitmek de farzdır. Cuma namazına gitmek için alışverişi ve ticareti bırakmak da farzdır. Şimdi zerâîde asıl olan şey fiillerin son. Yani şöyle düşünelim. Mesela şu kümenin bir haram kümesi olduğunu düşünelim. Bu harama eğer bu yolla gidiyorsam işte o yolda sonuç olarak bu harama gideceğinden dolayı yine haram kabul edilir. Bu yola çıkma dostum ta buradan bu ilişkini kes. Çünkü orman yangınları da küçük alevlerden başlar en başında kesme işi neyse ne deniyor? Oraya bir set çekiyorsun. Neye? Zeraiye. Yani buna gidilen yola, vesileye, sebebe, esbaba. Buna ne diyoruz? Seddi, zerai diyoruz. Aynı harama bu yolla gidiliyorsa o yolda haram haram kabul ediliyor. O yola en başta çıkmamaya, ona mani olmaya, onu haram kılmaya ise seddi zerai diyeceğiz. Yani burada harama gidilirken failin niyetine değil, vesiline olan şeye bakılır. Yani içki haram mı? Evet. Peki içkiye gidilecek yollar da haram mı? Evet. Ama benim niyetim çok temiz. İşte burada niyetinden ziyade gidilen yolun sonucuna bakılıyor. Eğer sonucun haramsa gidilen yolun da niyetinin temizliğine değil, haram kılınışın önem veriliyor. Yani maksatlara bir takım vesileler ve sebepler ile ulaşılır. Ve o gittiğiniz yollar da maksatlara tabii olurlar. Konuyu nereye bağlayacağım diye merak ediyorsunuz değil mi? geliyor ve onlar da onun hükmünü alıp haram kılanırlar. Yani haramlara vesile olan şeyler de haramdır. Çünkü onlar birbirine bağlıdır. Bu sebepten dolayı az yemenin makul olduğu bir dinde spor yapacağım, şişeceğim diye günde 6 öğün yesen, haftada 400 yumurta tüketsen, yani vücudunu gereğinden fazla bir şekilde kullansan, ben şişip kas yapacağım, insanlar beni beğenecek diye daha fazla yiyerek fıtratını bozarsan, işte işin bu kısmı hiç uygun değil dostum. Spor yaparken normal çevrenden bir miktar daha daha fazla yesen tabii ki problem yok çünkü çok çalışıyorsun. Normal çevrenden daha fazla et tüketsen protein ihtiyacından bunda da bu problem yok. Ama ben iyice şişeyim, etrafa güzel gözükeyim diye steroid, steroid, steroid basıp Cenab-ı Allah'ın sana verdiği bu emanet vücuda zeval verirsen işte o da uygun olmayan bir yola gideceğinden dolayı o yaptıklarında uygun görülmeyecektir dostum. İşte bu cihetle kendine zarar verici bir vecihle spor yapman uygun ve caiz değildir. Yani insanın sağlığını koruması, verilen emanete sahip çıkması farzı aynı olduğundan işte bu cihette sen bunu bozmuş olacaksın spor yaptım. Evet. Daha çok beslenebilir misin? Evet. Peki günde 6 öğün, haftada 400-500 yumurta, her gün steroidler basayım falan B bu şekilde bir beslenmeye girersen Cenab-ı Allah'ın verdiği vücuda gereğinden fazla yüklenmiş olacaksın. Konuşmamıza yer yer insanın sağlığına ve fiziğine ciddi zarar veren döviz sporları da dahildir tabii ki. Haftada 400 yumurta yiyorlar mahsusun. Bunu yapan ciddi bir zümre var. Ben de kendim bir miktar sporla uğraştığımdan dolayı bunun belgesellerini falan izliyorum böyle. Adamlar akıllara zarar besleniyorlar. O vücudu yapabilmek için. Bir de bu artık şey oluyor. Hani hadiste geçiyor ya. insan onunla bir daha altın verirse ikinci altını da ister diye, vücut da aynı şekilde. Hani insan sağlıklı olduğum, bak bir fit durdumla yetinmiyor. Şişiyor, şişiyor, şişiyor. İki gün spor yapmasın, kol bir miktar iniyor. Çünkü kan pompalanması duracak ya, kol mutlaka mutlaka inecek biraz. Ya da o gün proteinle beslenemesin. Adam böyle krizlere giriyor ve bu adamlar ona bakabilmek için günde 6 öğün, 7 öğün, 8 öğün. Yani günde sadece 1 kilodan çok daha fazla et tüketen sayısı 3-5 tane değil, çok fazla. Yani benim de etrafımda bunu yapan arkadaşlar, böyle bir kurbanı kesiyorlar. Günde 1-1,5-2 kilo et yiyenler var içerisinde. Hani biz Bazen böyle gece teheccüde kalkarken bile planlar yapıyoruz ya, dur erken yatayım falan teheccüde kalkın. Bunu profesyonel yapan adamlar 3 saatte bir gece uyanıyorlar, uyandıktan sonra besleniyorlar, vücudu 3 saatte bir besliyorlar ve geri yatıyorlar. Yani adamların spor hayatı bizim sabah namazı ve teheccüd namazında çok daha şeyli yani periyodik bir spor hayatları var adamların. Ama nasıl bir arabaya da sürekli yol boyu gaza bassan bassan bassan bassan artık motor almaz şişer, hatta motor yanar. Aynı o şekilde vücuda bu kadar besin verdiğinde vücudu dinlendiremez bir hale geliyorsun. Neyin zıttı oluyor? Biz Ramazan'da bedene gıda vermiyoruz ve gıda vermemekte sonucunda beden ne oluyor artık? Kendi çalışmasını dinlendiriyor ve ciddi manada bir antioksidan hükmü görüyor. Ne demek bu? Hani mesela biz yiyoruz bir insan olarak dışkımız var ya. Hücrelerinde öyle dışkıları var. Ve hücrede o attığı dışkıları yani hücre dışında gezen serbest radikallerin toplanıp süzülmesine de antioksidan deniyor. Yani oksit, oksit, anti. Yani antioksidan manasına geliyor. İnsan sürekli yerek vücudun böyle bir evreye girebilme şansını kendisine vermiyor. Asla. Bu şekilde sağlığını kaybeden sporcu sayısına inanamazsın. Mesela şimdi Rick Piano'da bir tane adam var. Çok meşhur birkaç tane bahsedeyim. Mesela Rick Piano dediğimiz adam, kolları molları böyle üçümüzü toplayalım, üçümüzün beli kadar kolları var adamın. Adam steroidi basa basa basa basa kalbi iki kat olmuş mahsus. Tam iki katı kalbi. Tam da duşa giriyor ama yani steroid diyorum da benim adını bilmediğim sayısız şey kullanıyorlar. Yani hani şeyi bırak, saplementi bırak, steroidi bırak hepsini bırak. 30 küsür çeşit vitamin hap alıyorlar günde zaten. Bak hepsini bırak, yemeği bırak yani onları da bırak. Biz hastalandığımızda bazen ya antibiyotik kullanmayalım, vücut alışmasın diyoruz. Onların kullandıklarına tahmin edemezsin. Kalp iki kat büyümek ne demek? Tahmin bilmez bir şey yani. Ama esnada duşa giriyor ilk piyana. Böyle şeyde bir adam yani. Sporda ki tutkusu akıllara zarar bir adam. Böyle insanlara seminer veren bir adam. Kendi ekipleri var. Avrupa'da bu şekilde yapıyorlar. Belki Amerika'da bilmiyorum. Bu Rick piyana kalbi iki kat büyüyor. Steroidle de bas bir duşa giriyor. Bir başı dönüyor, başını çarpıyor. Beyin kanamasından ölüyor orada. Başka bir tane daha adam var. Bu Ronnie Coleman, Ronnie Coleman var. İşte Mr. Olympia'da yedi kez, sekiz kez şampiyonluğu olan bir adam. Zenci bir adam. Akıllara zarar bir vücudu var. Bir ton ayak basan bir adam bu. En sonu belinden bir patladım aslın bu. Artık antrenman yaparken mi, sonradan mı? Defaatle şey oldu, ameliyat oldu ama omurgası tutmuyor artık adamın. Şu an hala eski alışkanlık işte bırakamıyor ve antrenman yapıyor. Ama antrenman yaparken koltuk deneyiyle şöyle yürüyerek gidiyor antrenmana. Yani normal bir yürüme evresi yok artık adamın. Bitmiş yani o sahneleri. Ve adam şu an hayatını nasıl idame ediyor? Bunlar şimdi çok büyük şampiyonlar olduğu için kendi zihinlerinde. Şu an hayatını artık kendi markasında bir tane saplement markası çıkardı. Sosyal medya hesabından onları tanıtıyor. Hani supplement üstünde zaten böyle tanınmış sporcuların o cihete mal varlarını oluşturmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi kendilerince bir saplement firması kuruyorlar işte protein tozudur, bca'dır, amino asittir, lkarnitindir Mesela bunları anlıyorlar. Başka bir adam daha var adını şu an net hatırlayamıyorum. Yine yarışmaya katılan adamlardan bir tanesi vücut yağ oranını sıfıra indirmiş. Sıfır anlıyor musun? Hani siz o televizyonlarda adam görüyorsunuz ya böyle kaslar maslar böyle şey gibi hani bizim duvar gibi. O adamların takribi yüzde dört, yüzde beş, yüzde altı kasa oranı var. Yani yüzde sıfır demek artık kılcal damarların gözükür demek. Adam bir madde kullanmış sürekli. En sonunda çat böbrek iflas etmiş. Adamın son halini gördüğünde ha bizim batmanlı Hüseyin gibi şöyle dal gibi bir adam diyor. Yani. adam o şekilde ölüyor tabii ki de bunun örnekleri çok var işte bu şekilde hırsla bir insanın kendine yüklenmesi ya ben geçen işte yine salonda bir arkadaş vardı 6 aydır spor yapmış vücudu da müsait yani Cenab-ı Allah müsait vermiş çocuk şişmiş 6 ayda. tabi iyi de besleniyor besleniyor abi diyor steroid vuracağım kafayı tırlattım diyor yani çocuk ikna kadar canım çıktı yani gerek yok en son şey yaptım lan Namazım yok lan falan da şuursuz herif falan <gülüyor> orada yedi yani oğlum bak dedim, ne güzel işte Allah vermiş yani bunun doyumu yok ki bak bu adam senden daha kalıplı bir adam bak bu adam da doymuyordur falan hani adam şunu düşünemiyor Sağ alem için yapayım mı düşünemiyorum. Bunu düşünebilse. Hani bazen adam bir insanın şurasında bir yarası olur, sürekli acır. Hamoyes'nada kolu kırılsa daha büyük bir acıdır. O acı bu acıyı unuttur. Doğru mu? O yüzden böyle yok zamanına bir şükredip tefekkür edebilseler sağlık şişmekten daha önemli bir hale gelecek. Şimdi ben de yıllardır yapıyorum. Ha çocukken bir çocukluk arkadaşım vardı. Allah selametlik versin. Ha böyle 14 yaşlarında falan boksa alıştırmıştı. O iyi bir boksördü. Ben de o dönemlerde şey yapıştım yani böyle heves etmiştim Gidiyordum, ediyordum adamlarla falan. Ondan sonra işte üniversite oldu, İzmir'e gittim. Orada devam ettim. Mersin'de devam ettim. Öyle yani ufak tefek şeyler. Işte Almanlar falan hala hmm. devam ediyorum gecede. De. Salona da gidiyorum. Neden? Mesela benim de fıtık var, dizimde problem var, patellanın üzerinde tendonlarda sorun var biraz. Zamanında almanlarda da sakatlamıştım. Şurada bağ dokum bir tane, herhalde doktorun dediğine göre yedi bağ doku varmış. Bir biri koparmışım herhalde. Öyle anlarıyorlar. Tam emin değilim. Şimdi bunların hepsine kime gitsek yani biraz ameliyatıyorlar. Canı sağlıyorlar. hemen keselim, biçelim falan. Ulan şey mi yani? <gülüyor> Anamın yeri kazak yani hemen keziyorum bir Şeyi olsa keşke güzel olur. Hani bir iki aylık bir tedavi yapalım, bir daha bakalım falan. Ee, genelde böyle daha profesyonel bir yaklaşım olacağını zannediyorum. Öyle olunca yıl. Yıllardır sporla idare ediyorum yani. O bölgedeki kas gruplarını güçlendirince belimdeki fıtığın basısı biraz azaldı. İşte dizimde o biraz problem vardı azaldı. Buradaki problem azaldı. Biraz ciğerimde sorun vardı o da üzüldü vesaire vesaire. Yani o yüzden spor bu cihetle çok çok hayırlı. Yani bazen işte işimiz oluyor. Şehir dışına yurt dışına çıkıyoruz. Bir 15 gün yapamadığım oluyor. 15 gün yapamayınca böyle vücudun alarm verdiğini hissediyorum hemen. Falan. Bel ağrıyor. Bel ağrıyınca ne yapacaksın? Fatih'ün arayacaksın. Alo Fatih. Bizim Fatih var ya benim çocukluk arkadaş fizyoterapist. Hemen bir ısı tedavisi. işte kuru ineleme. hacamat, Bak bu da sün nettir falan. Böyle illa şey yapacak yani elin altında oynayacak. Allah razı olsun ondan da. Ama spor yaptığında dengeli bir spor yaptığında dur şişeyim, yırtayım, patlatayım değil de yani o bölgelere Allah sağlık versin. Çünkü ile ömür boyu gençlerle beraber olmak istiyorum. Ama onlarla beraber olmak istiyorsam onların temposuna daha yak uydurabilmem lazım gibi bir niyetim var. İnşallah Allah kabul eder bu niyeti. Bu cihetle yapsak hayırlı olabileceğine inanıyorum. İfade edebildim mi? Evet. Cihata tempo olabilir mi abi? Cihat mı? Cihata biz yetişemeyiz. <gülüyor> Cihat için cihat'a yetişmem için babamın kolon, annemin kiriş olması lazım. <gülüyor> Anca yani Cata grip Türkiye bilek güreş şampiyonu yani o. Bir de Zaza. <gülüyor> <gülüyor> Zaza yani o olması yetmiyor. Bir de Zaza. Ve bazen öyle ağırlıklar vardır ki vücutla değil yürekle kaldırılır. Aynı Seydun Başı gibi. Onu nasıl yapacağız? Selametle.